Ağud bıllallah, Şemiyu rahim El-akhir la fihi la ve defa'at ankum şeru ila haule ve dersimiz kıyamet alametlerinden deccal ile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 senin benim gibi birisi değildir. Deccal kimdir? Deccal kötü bir adamdır. <gülüyor> kötü bir yaratıktır. Deccal şerrin adıdır. Deccal kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Dabbetül Arz gibi güneşin batıdan doğması, doğudan batması gibi yani kainatın ters yüz olması gibi Yemen'den çıkan büyük yangın gibi Mehdi'nin gelmesi gibi, doğması gibi daha doğrusu Hazreti İsa'nın nüzulu gibi olaylardan birisi de Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı gibi peygamberimiz 9-10 alamet sayıyor. Bunlar olmazsa kıyamet kopmaz diyor. O alametlerden birisi Deccal'dir. Deccal bir güç müdür? Bir bir bir felsefe midir? Deccal bir adam mıdır? Deccal bir yaratık mıdır? Mecaz midir? Hakikat mıdır? Çok söz söylenmiş. Biz mecaze bir şey demeyiz. Ama me eğer hakiki anlamını almaya engel bir şey varsa onda mecaz var deriz. Ama hakiki manasını almaya bir engel yoksa mecaze sığınmayız. Onun için biz şuna inanırız, Deccal, kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak, insanları şerre çağıracak, hakikatten görünecek, yanında cennet ve cehennemi olacak, ona direnen insanları öldürecek, hatta insanları diriltecek hadislere göre. Allah ona o gücü verecek ki, şer yapabilsin, insanlara imtihan için. Şeytana Allah'ın güç verdiği gibi, ona da güç verecek. Onunla Hazreti Mehdi ve Hz. İsa'nın savaşacağı ifade ediliyor hadislerde. Ancak bir daha altını çiziyorum, bütün bunlar olağanüstü bir döneme ait olaylardır. Onu bu olayları bugünkü şartlar içinde düşünmeyiniz lütfen kainata hakim olan kurallar, yani fiziki kurallar tamamen ters yüz edilecek, ayrı bir kural gelecek, Allah kıyamete ramak kala bütün bunları gönderecek. Deccal, bu olayın en önemli, en önemli baş taşlarından birisidir Deccal. Allah bizi Deccal'e uğratmasın. Allah bizleri Deccal'in şerrinden uzak tursun. Her peygamber Deccal'e karşı,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 Şer güçlerinde, şeytanların da, cinlerinde, kâfirlerin de yaptıkları, yaratılmak cihetinden yine kime aittir? Allahu Teala'ya aittir. Hayır da şeri de yaradan ancak Allahu Teala'dır. Onun için, e, onun kudreti tehlüket etmeden de bir şeyin olması söz konusu değildir. Hikmeti dört perdeden geçiyor meydana gelen hadiseler, birisi de işte hikmetidir, hikmeti de onun.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 Yok da yaptığı işte şer olmamak anlamında değildir. Şu günde dünyada bu kadar hadiseler olmaktadır. Allah Teala tarafından yaratılmaktadır. Yaratılmayan iş meydana gelmez. Bunların hepsi hayır mı görünüyor? He? Değil. Yani İran işgalinde hayır mı var? E Filistin'in zor durumunda Müslümanların başına gelende hayır mı görünüyor? Ama bunda ne var? Hikmetler vardır.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 Deccala işaret eden, ayet-i kerimede deccalın ismi, vasfı geçmez. Ancak hadis-i şeriflerde bu konu açıklanmıştır. Fakat İmam Beğazi, büyük allame, Beğazi tefsirinin sahibi, mübarek insan, rivatleri almıştır ki, bu ayet-i kerime deccala işaret etmektedir. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Le halqus semavati vel ard ekberu min halqin nasim.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 getiremeyeceğinden dolayı nasıl oldu? ''Lekal kussemâvâd vel ard'' Mevla buyuruyor ki tamam Deccal-ı Yaradan benim. Deccal büyük bir fitnedir, büyük bir iştir, büyük bir güçtür ama gökleri yerleri Yaradan da benim. Benim gökleri yerleri yaratmam deccal yaratmamdan daha büyük bir eserdir. Onun için bunda şaşılacak bir şey yoktur. Göğü yeri Yaradan ne yaratamaz? O zaman Deccal-ı da yaratır. Hazreti Mehdi'yi de yaradır. İsa aleyhisselam'ı da gökte yaşatır. Zaman geldi mi onda indirir. Vakti geldi mi kıyamette kopartır. Gökleri yerleri efenin birbirine girdirir. Güneşi ayı, yıldızları yere indirir. Eh. O zaman etmeyin. Ayetlerde, hadislerde şaşkınlığa düşmeyin. Bu da mı olur mu acaba falan gibi düşünmeyin. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi sellem bir gün hutbe okudu ve bu hutbesinde şöyle buyurdu. İnne lem yekun fil ard munziru Allahu zuriyyet Adem aleyhisselam azam min fitneti eddeccal. Allah Teala Adem aleyhisselam'ın çocuklarını yarattığı günden beri yani insanlık tarihi başladığından bu yana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 Dünya denize kalıyor. ne hadiseler anlatıyor dünyayı kaplayan veyahut da bazı bölgeleri kapsayan, bölgesel olsun dünya çapında olsun ne olaylar anlatılıyor, bunların hiçbiri deccal fitnesinden büyük olamaz buyuruyor. ve اللّٰهُ لَمْاَذْنَ بِيْنْ لِلّٰهِ هَذَّرَ اُمَّتَ Allah Celle Celaluhu hangi bir peygamberi gönderdiyse mutlaka her peygamber ümmetini deccaldan sakındırmıştır. Halbuki bak o ümmetler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 رضي الله تعالى عن rivat ettiği bir hadis-i şerifte çok önemli bir şey تَلَاثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعَ نَفْسَن۪ي مَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ Tirmizi rivat ediyor ve sahih olduğunu zikrediyor bu hadis-i şerifin. Bu da acayip bir şey. Üç olay, üç büyük alamet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 fayda etmediği, etmeyeceği beyan ediliyor. Zaten deccalın çıktığı zaman, deccalın çık çıkış anında, inananların çoğu yavur olacak. Deccalın çıktığı anda imana giren değil, imandan çıkanın haddi hesabı belli olmayacak. Bütün millet karı kuru peşine düşecek. Tabii bunlar önümüzdeki derslerde kimlerin uyacağı, hangi milletlerin, hangi cinslerin,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 Tamamen şaşılacak bir şeydir. Bugün bugünden kutbelerde, hutbelerde, kürçülerde konu ediliyor mu? Edilmiyor. Hiçbir hoca çıkıp da ayet olarak deccal konusunu işleyelim diyor mu? E demiyor. E bu zaten deccalın yaklaştığının en büyük alametidir. Çünkü tehlikeye yanaştıkça o tehlike görmezden geliniyor. Efendim Ebu Ubeyde hadisinde yine buyuruyor Ebu Davud Tirmizi rivayet ediyor. Lem yekun nebiyyun Nuh, Nuh aleyhisselam'dan sonra da hiçbir peygamber gelmedi ki illa ve kaden zara kame ümmetini, kavmini, toplumunu Daccal'dan korkutmuş olmasın. Her peygamber bu hadisler hep sünnende geçiyor. Lekaden zara nuhun ümmetev ve nebiyyun min ba'de Nuh aleyhisselam dahil ardından bütün nebiiler bu fitneye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 Rab'benağfirli. O tabii orada dualar var. Mefsur yani sünnette gelen dualar. Teşehhüd'den sonra yani tahiyyat sallı barik'ten sonra mutlaka dört şeyden Allah'a sığının buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Bu dört şeyden birisi nedir? Deccal fitnesidir. 5 vakit namazda 5 vakit namazda. E ben görmeyeceksem e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel beş vakit namazda bunu okuyor ve sahabe-i kiram'a da bunu okumalarını emrediyor. İza ferağa bin min et min Sizin biriniz teşehhüdü bitirdiği zaman yani tahiyyat sallı barik dört şeyden Allah'a sığınsın buyurduğu emrinde Cehennem azabından, azab cehennem, cehennem azabından ve وَمِشَرِّ فِتْنَةِ الْمَس۪يْحِ الْدَجَّالِ Deccal şerrinden diyor. Her namazın efendim sonunda. Sifta var mı sizde? Hiç böyle bir şerden, fitneden sığındığınız vakimi mi? Yok. Onun için biz sığınıyoruz işte bazı namaz kıldırırken sonunda. Siz de diyorsunuz ki, hoca uyudu mu acaba, selam vermeyi mi unuttu? Cuma sabahları bazı kıldırıyoruz da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 Mesih-i Deccal Mesih denmesi işte anlatılacak onlar isminin lakabı hakkında konuşmalar Efendim Deccal'ın şerinden sana sığınırız. <gülüyor> Kabir azabından sana sığınırız. Allah'ım ya. <gülüyor> Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden bak şu duaya bak. Yaşadığımız sürece başımıza gelecek ve ölüm anında ve ölüm sonrasındaki bütün fitnelerden sığınılacak tek merci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 Ondan sonra Ebu Umame hadisi radıyallahu an Ebû Umame'den gelen rivayet İbn-i Mace'de, İbn-i hakim müstedirekte ve zıya Maktisi muhtarada geçer. Ondan sonra İbn-i Mes'ud radıyallahu gelen bir hadis-i şerif var yine Ebu Usta. i̇bn Hammad fitende geçer. Hakim Müstedrek'te geçer. Ondan sonra Ebû Sa'id-i Hudri'den gelen bir hadis Müslim'de geçer. Bukhari'de de bazı manaları geçer. Efendim, yine Ebu Sa'id hadisi hakim Müstedrek'te geçiyor. Bu hadis-i şeriflerin toplanmasından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 Yani neden işte vücuda rutubet yapıyor? Yani yaşlık veriyor. O rutubette ne oluyor? Beyne dima buharlaşma oluyor, uyku yapar diye. Su içmiyorlar, şunu yapmıyorlar. Bunu yap abdestin bozulmasın hesabını yapıyorlar. Neden? Kitap yazacak. Yazacak, yazacak, yazacak. Sana bana ilim bırakacak. Sen de bu zatların ilimlerini bırakacak masonların, leonsların köşe yazılarını okuyacaksın alacaksın her gün bir gazete ne kadar cahil varsa orada yazıyor onları da bu hadisleri okumayacaksın sana kim acısın ya kendine acımayana kim acısın ya hoca efendi ben öyle kötü yazları okumuyorum canım müstehcen bilmem ne köşeleri okumuyorum ben kim okuyorum ben ilahiyatçıları okuyorum sen tam sokayı yuttun seni kim temizleyecek seni?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 Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni bir din, yeni bir şeriat, yeni bir kitap, yeni bir peygamber gelmeyecek. Bu ümmetten sonra da başka bir ümmet gelmeyecek. O zaman nerede, ne zaman çıkacağı belli oldu. Yani bu ümmetin içinde çıkacak. Olduğu kesinleşti. فَقَفَظَف۪ي <gülüyor> وَرَفَعَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle onun hakkında indirdi, kaldırdı, efendim anlattı, dinletti artık tabi hepsi de bu rivayetlere ne kadar yansımıştır hatta zanenne hufî taifetin nehl biz diyor sahabe-i zannettik ki mescide yakın hurmalığın oraya kadar ceccal geldi herhalde şu anda çıktı da orada bulunuyor zannettik hatta kimisi cemaattan kalktı gittiler oralara bakınma İmana bak, itikada bak, yakîne bak. Peygamber Efendimiz şey buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka kesin olarak takip edeceğine karşı şüphesiz inançlarına bak. İşte sahabe-i bizim farkımız meydanda. Felma ruhuna alî arife zâlike minnâ sonra anladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimimiz o gittik baktık bakındık falan buyurdu gayriddeddi alî ekhfe inne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 Ee, o zaman ona bakarsan hoca şimdi bu 1500 yaşını geçmiş olması lazım. E geçmiş olur. Ne var? E, nasıl yaşıyor? Allah Allah. E, İsa Aleyhisselam nasıl yaşıyor? İsa Aleyhisselam'ın 2006 şimdi 2006 neye göre bu takvim? İsa Aleyhisselam'ın doğumuna göre yapmışlar onu göya. Ne oluyor o zaman yaşı? 2006 oluyor. 2007 oldu şimdi. E, İsa Aleyhisselam yaşıyor mu? Yaşıyor. İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne dair hiçbir ayet hadis yok. Ölmediğine dair var. Ne İsa ölmemiştir diyor hadis şerifte. E nerede ikinci kat semaya Allah onu yükseltti. Evet Onu öldüremediler diyor. Çarmaha gerilen o değil diyor. Evet makateliğu masale bu Kur'an söylüyor. Ne asabildiler ne öldürebildiler diyor. Yine ayette ber rafı Allah Allah onu kendi katına yükseltti diyor. E bunlar hep ayettir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 ya diyor orada atmosfer diyor diyor atmosferde hava yok diyor atmosfer yok nasıl yaşayacak diyor Allah iyi ee, o zaman cennette atmosfer var mı cennet neresi cennet nerede kardeş yedi kat sevaf fevkinde diyoruz cennet var mı şimdi ehli sünnete göre cennet diyor Kur'an cennet hazır bekliyor diyor cennette huriler muriler var mı bu kadar hadi okuyoruz size ramazanda iftar geceleri işte cennet şöyle oluyor şura böyle oluyor İslamiyet bütün bunları bize anlatıyor Orada ne var atmosfer nasıl yaşıyorlar acaba ya bu mantık mıdır sana burda hava lazımsa öbürüne orda civa lazımsa Allah kime ne lazımsa onu orda yaratıyor kimi nasıl yaşatacaksa onu orda yaşatıyor E sen denizin, denize daldır kafanı sok bakalım yaşayabiliyor ee balık orda yaşıyor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 bu durumda Dekcal, sa şu anda dünyada sağa. Ha, ama hangi adada, hangi okyanusun oda, adasında bunları konuşacağız. Önümüzdeki hadis-i şerifte derslerde geçecek. kainat Efendisi buyuruyor ki, Benden sonra çıkarsa Fekullün hacici nefsi Artık herkes kendini koruyacak. Herkes kendini, nefsini savunacak. Ama peşinden de buyuruyor,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 Venni ve alamukaddimeti 70 bin Yahudi İspahan, İspahan Yahudilerinden 70 bin kişi, Öncü kuvvet olarak onun önünde gezecekler. İspahan Yahudileri, 70 bin kişi, efendim bir e, bölük olacak. Aleyhimuracülün eşaro, e, çok tüylü kıllı bir adam, onların da önünde e, bulunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ya ibadallahi fethbudu. Ey Allah'ın kulları, sebat edin. Yani sabredin, sebat edin, beni dinleyin, bana itaat edin. "Fe ennis asifu lekum siftan lam Şimdi size Deccalı öyle bir tarifle vasf edeceğim ki benden evvel hiçbir peygamber onu öyle tarif edememiştir.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 Efendim, şu anda da çok çıkanlar var. Bana vahiy geliyor diyenler var. Bundan evvel de çok çıktı. Hala da çıkar. Bundan sonra da çıkacaklar olabilir. Burada ilk fesadı fitnesi. Ben Peygamberim demek olacak ki bu en büyük bir kafirliktir. Oradan tanıyacaksın. Tüm meyzen nifkun. Ondan sonra ikinci olarak diyeceği, baktı ki Peygamberlik tuttu. Bu millet yuttu. Diyecek ki ena Rabb bugün. Ben sizin Rabbinizim diyecek.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 diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tabii mutezile bir bunu inkar ediyor. Yani sapık bir fırkadır. Kafir demiyoruz fakat 72 fırkanın sapıklarından biridir. Çok görüşleri var Ehl-i Sünnete karşı. Çok alimler de bunlara kapılmıştır maalesef. o onlar diyorlar ki cennette de Allah Teala görülmeyecek diyorlar. Ama ayet-i kerimelerle sabittir ki Allah Teala cennette görülecek. Ne bu reçetesiyle vücûhun yemeydinne varah ila rabbiha bir takım yüzler aydın olacak Rabb'isinin cemaline bakacak diyor kıyamet suresinin adet-i kerimesinde bu ayetle sabittir ama öbür ayet diyor la ve huydriku'l ve gözler onu idrak edemez o gözleri idrak eder ha onlar orada yanlış anlayarak göremez zannediyor halbuki idrak edemez diyor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 bu tam okkabaz, tam oyun sergileyecek yani tiyatro ama kanmamak zor fenâru cennetû ve cennetû nar. ateş diye gösterdiği adam gözü bakarak ateş diye gösterdiği atarım seni ha diye yakarım diye tehdit ettiği yer aslında cennet gibi esenlik ve serinlik ha cennet diye gösterdiği öyle efendim yeşillikler ırmaklar bilmemler Hakikatte ateş yani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 iman imanla vasıflanıyoruz. Kur'an'da ellezine yu'minune bil gayb görmediklerine inanırlar diye met ediliyoruz. Zaten gördükten sonra herkes inanacak. Bu itibarla femenubdiliye binarihi Deccal'ın ateşiyle imtihana tutulan yani Allah muhafaza buyursun başımıza da gelebilir. Bilmiyoruz ki birkaç sene ileriye ne olacağını. Burada gayb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 koruması ve hasrası var. Estaizu billahi. Elhamdülillah, el-lezi ala abdihil kitabe ve lem vejallahu iveca. Kayyime li-mzira ve esen şediden ve Böyle devam ediyor. O ayeti işte hesap ediyorsunuz, ileri doğru bir sayfa Kur'an'dan tutmuyor. İşte bir sayfa kadar bir şeydir. Bunu ezberlemeniz kolay inşallah. Yani ezberleseniz iyi olur amma ve lakin derseniz ki ya teccal çok kaldı herhalde biraz ben bana daha lüzum etmez gibi e o zaman bilmiyorum ama müslümanların ezberlemesi gereken ayetler kev başından 10 ayet-i kerime bunu okusun okuduktan sonra ne yapsın okuduktan sonra diyor ateşe dalsın hadis-i şerif fetekûn aleyhi berden ve selâmen kemâ kânetin nâru <gülüyor> alâ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 Deccal çıktığı zaman insanları uyarıcı olarak Deccal'dan önce Deccal nereye gelecek? İstanbul'a. Deccal'dan önce İstanbul'a kim gelecek? Elyesi aleyhisselam gelecek. Açıkça görülerek o insanları uyaracak. Büyük sahtekar, Mesih-i Deccal geliyor. Ondan sakının. Allah ona lanet etsin diyecek. Ve yurti illa minne süratim ala el Deccal. Deccal o kadar süratlidir ki fakat Elliyası Aleyhisselam Allah öyle bir güç verecek ki detcal ona yetişemeyecek. Bundan dolayı bir rivatte de geçen derste okuduk, iki enne beni ede yarajuleyn, iki zat onun öncesi olacak, müdiran ehl el kura, küllemade kala kar yeten endera O nereye gelecek İstanbul'a? Ondan evvel iki zat gelecek, insanları uyaracak.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 Mekke ve Medine dışında dünyanın her yerini çiğneyecek. Girmediği bir yer kalmayacak. Bu hadisler kesin. Feyemurru <gülüyor> bi Mekke, Mekke'ye de gelecek. Mekke'ye yanaştığı zaman feyza ve bi halkın azim çok büyük bir zatla karşılaşacak. Feyekulü men ente sen kimsin deyince ene mikâilü be'aseniyallahu li emnâke min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 Ondan sonra bir ortam bulur bulmaz Efendim ne yapıyor o kafirliğini meydana çıkarıyor böyle çok insanlar olur Ondan sonra vemurru bilmediğinedi Medine'ye gelecek Mekke'ye giemence Feyda bir kalkın alayım Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak hiç aşılmıyor yani vekullümen ente sen kimsinecek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 Ee, ne gibi oldu? Hakikaten Uhud'dan doğru falan uzaktan görüldüğü zaman bembeyaz bir köşk, saray gibi gözüküyor Ravzayim Tahara. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanki mescidi nedendi? Efendim hurma lifinden, hurma kütüğünden falan o zaman böyle bir şey yok. Ama diyor ki deccal diyor oraya kadar geldiği zaman benim mescidimi göstererek diyecek bu beyaz köşk kimin? Allah Allah! Bu beyaz köşk kimin? Kasr-ı Beyaz. Şimdi hakikaten e, Mescid-i Nebevi'ye bak 1400 sene sonra daha yeni oldu bu. Evvelki duvarlar da böyle değildi yani. Eski yapılar böyle. Kainat Efendisi Mescid-i Nebevi'nin e, içinde e, bulunacak şu anda mermerler yapılmış öyle. Adamların ondan hadisten falan haberi yok. Onlar mimar, proje, bilmem ne. Hatta e, yurt dışında çizdiriyorlar o projeleri, yapıyorlar. Fakat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 bu körü diyor, dirilteceğim de diyor yine bana inanmayacak, başka Rabbi olduğunu sanacak diyor ulan ne deccal ya ثُمَّيْ sonra Allah onu diriltiyor tabi, Allah dirilten Allah Celle Celal öldüren Allah Celle Celalü yani Allah ona dirilttiriyor onu, sebep yapıyor onu فَيَكُولَّهُ الْخَبِثْ مَرْرَبُّكُ pislik diyor ona ki, Rabbin kim? diyor, Rabbi Allah Rabbim Allah ve enta adu Allah, Deccal Allah'ın düşmanı dede diyor. Vallahi ma kuntu katto eshde basirete feek minni al Şimdi daha iyi anladım senin Deccal olduğuna. Şu andaki kadar diyor bu işe imanım hiç kuvvetlenmemişti. O da diyor. Tevrîden yaktılıyor yani. Allah diyor bir daha öldüreyim şunu diyor. Fela yusallahu taaleh. İkincide öldüremiyor. İşte anlasana ben man kafa. Mangurt adam. Birinci de öldüreceğim diyor öldürüyor da ikinci de öldüreceğim diyor diye öldüremiyor. Anlasana birinci de öldüren Allah, bir daha dirilten Allah, ikinci de Allah, yaşadan Allah. Ven ve mata öldüren Allah dirilten Allah. ve neu Allah ağlatan Allah. Ven neu Allah mal veren Allah yağdıran Allah Bittiren Allah. ve neu rabbi gece Rabbi Allah güneşin ayın Rabbi Allah şiara yıldızının Rabbi Allah.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 onu insan şeklinde Hızır Aleyhisselam yaşıyor Hızır Aleyhisselam öldürecek diriltecek Hızır Aleyhisselam diye. Daha iyi anladım. Deccal olduğunu diyor. Ya Hızır Aleyhisselam ne yazar yani? Deccal'ı kim takar? Ondan sonra Medine o anda sallanmaya başlıyor üç zelzele ile. Medine'de zelzele oluyor. Ve terjufu'l-Medine ju'u medin 3 recfat fe la yebqa munafikun ve la munafikatu illa kharaca ileyhi münafık erkek ve kadın Medine'de kalmıyor hepsi deccal'a inanmak üzere o zelzeleden sonra deccal'a uyarak çıkıyorlar فَيَتَنْفِي medine <tied> يَوْمَيْذٍ خَبَّثَهَا كَمَا يَنْفِي الْك۪يرُ خَبَّثَ hadid. efendim körük demiri ne yapıyor ısıtıyor ısıtıyor kaynatıyor kızdırıyor demiri onun e, pisini efendim e, tortusunu e, pasını atıyor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 Ve za zalika'l-yevm, yevm el halas İşte o gün kurtuluş günü diye isimlendiriliyor. Ve kun aghramudde. Son artık Deccal'ın bitmesi yanaştı. Yakrucu ileyniysa kadınlar, madınlar artık hemen Deccal'a iman etmeye doğru hazırlanıyorlar. Hatta inne raculun yercu ila ve binti ve ukhti ve ammeti zelzele de Medine sallandığı için adam geri dönüyor. Diyor ki annemi, kızımı, kız kardeşimi, halamı, teyzemi Gidin bağlayayım da diyor bağlayayım evde de çıkamasın diyor çünkü çıkacak gidecek Teccal'a iman edecek Allah'a inkar edecek haşa ve kelle. durum bu duruma geliyor yani Medine'deki o halas günü yani demek istediğim adam Mekke'nin Medine'nin içinde olsa Kabe'nin Ravza'nın içinde olsa eğer niyeti bozuksa ameli bozuksa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 Beş vakit namazda Allah'a sığınılacak bir fitne. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Çoluk çocuklarımızla muhafaza etsin. kesinen söylüyoruz. Geçen derslerde de beyan ettik ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram deccal hakkında bizden daha çok çekincedeydiler. Bizden daha çok korkmaktaydılar. Halbuki biz deccalın çıkışına çok yaklaştığımız halde onlar bak 1400 küsur sene evvel bu konuyu daha önemsemekteydiler. Biz şu anda daha hafife almaktayız. Neden? Çünkü biz her konuyu hafife almaktayız. Artık biz dünyaya dalmışız, ahireti unutmuşuz. Bundan dolayı tabii ahireti unutan, dünyaya dalan, e, gafil olan bizim gibi insanlar e, yarın başına gelecek, hatta ölüm gibi bir önemli bir konu ki her an ölebiliriz mesela, bir an ahirete gideceğiz. Ölümü bile hafife almışız.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 zikrediliyor. Şimdi tabi konumuz açısından Deccal'ın nesi var? Efendim? İsmi soyu, doğum yeri, şekli şemaili, siyreti, gidişatı, hareketleri, fitnesi konu edilecek.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 i̇bn Sayyad veya Said adında olursa e, ama diğer bazı vaatlerde İspahan olarak geçiyor. Efendim. Ondan sonra Deccal tabi çok karıştırıcı anlamına geliyor. Kelime anlamını soruyorsanız. Deccal ne demek hocam efendim? Birbirine sorar bir şey olur. Deccal ne demek? Son derece karıştıran, aldatan insanlara efendim hakkı batıl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 Yaz Hazretleri bu dibatiler arasında bir derleme yapmış. İmam-ı Nebevi Hazretleri de bunu çok güzel görmüş. İki gözü de ayıplı. Bu gözleri çok önemli. Ee, şaşı manasında ziyade ayıplı manasına şöyle ki, gözünün biri görmüyor. Yani ziyası yok, gözün ışığı yok, gözün aydınlığı yok, göz var.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 Ve gözünün kenarında burun tarafı demek şuradır gözün şu tarafında. Burada da tabii bazı ihtilaflar varsa da bunlar kesin de hangi göz olduğu meselesinde. Bazı yerde iki göz ama e, bazı rivatlerde efendim gözün.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 Rüzgar vursa gibi, suyla kum karıştığında rüzgar vurup da ona öyle bir şekil verse gibi bir hal. İki gözün arasında şurada ne yazıyor? K F R harf olarak ama harf mukatta olarak yani K F R diye böyle Kur'an'da okuyorsunuz bir, bir Elif B'de vardır hani K ayrı F ayrı R ayrı işte öyle. Ama onu birleştirdiğin zaman K F R yazar öyle değil.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 Çünkü anında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Ancora Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne rabbekum leysa bi'a'ber. Der gözleri ayıplıdır diyor. Sizin Rabbiniz'de böyle bir ayıp olmaz. Sen nasıl ilahım diyorsun? Yani gözün kananında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 ''Bensin Rabbinizim'' der mi ya? Yani ne kadar yakışıklı olsan da denmez de iyi o zaman yani yakışıklı birisi çıkıp da diyebilir mi ''Bensin Rabbinizim'' Allah adamı cumartesine çevirir ama yani bir de insan suratına bakar ya şu deccalın tarifine bak şu rezaletine bak deccalın sıfatları olarak zikrediliyor Gözleri uyuyor, kalbi uyumuyor. Bak şimdi belaya. Yani uyutamazsın dede Uyuyor gibi de görsen her şeyin farkında. Allah Teala böyle nasip etmiş. Efendim tüyleri, kılları çok sert olan bir eşeği var. E şimdi de geçen hafta dedim uçağı nasıl diyeceksin ki tüyleri sert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 Deccal'ın merkebi de en uzak nereyi görüyor ayağını oraya atacak. E tabi yani adam yedi de bütün dünyayı mahvedecek, fitneye boğacak yani. Öbür eşekle olacak iş mi? Normal giderse. Nereye gidecek? Buradan bizim köye kadar, gidene kadar kıyamet baba Ondan sonra hadis-i şerifte öyle buyuruyor. İbn-i Ebi Şeyber vaat ediyor. Yahrucu deccal ala himar Rij sun rij. Dekcal bir merkep üzerinde çıkacak diyor. Pislik üzere pislik diyor. Tabii altındaki eşek ondan hayırlıdır ayrı dava. Ama şey de murdar bir mahluk. Değişik bir mahluk yani. Normal şimdiki eşeklerden değil. Şimdi Hz. Ali Efendimiz'den rivayetler arasında tabii daha uzun rivayetler gelecek. Ancak merkebinin diyor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 topuklarına kadar dence en derin yerlere topuklarına kadar dence dalacak oraya kadar üste kalabilecek vesaire. Hadis şerifler böylece devam edip gidecek. Birkaç hafta içerisinde tabii bu konuyu da derleriz toparlarız Allah'ın izniyle. Ebu Nuaym Hilyeü'l Evliya sahibi büyük veli ve çok muhteşem bir eser. Onda Hasan ibn Atiyye رضي الله tabiinin ulularından tabiinin güvenilen isimlerinin en ileri gelenlerinden bu zat sahih bir senetle buyuruyor la yencu min fitneti deccal 12000 رجل ve 7000 امراه deccal'ın fitnesinden Kurtulsa kurtulsa, ancak 12000 bin erkek, 7 bin kadın kurtulacak. Geri kalan herkes bu fitneye kapılacak diyor. Tabii o zamanki dünyanın nüfusuna göre ki çok da fazla bir zaman. işte geçen haftalarda bir takvim belirledik aşağı yukarı. Gidiş hatta öyle gidiyor işte. Buzullar erimeye başlamış, mevsimler dönme başlamış, dünya yanmaya başlamış. Değil mi? Vaziyet, haberler, işte bu gider biraz daha gider işte ama nereye gideceği belli. Kıyamete doğru gidiyor. E, bayağı da bir nüfus var ama 12 bin erkek, 7 bin kadın. Sayı çok. Çok az. Yalnız bir bu ulema buna mana verirken diyorlar ki bu şey ancak cahillerden Arap dediği göçebe bedevi ve ilim tahsil etmemiş. Şimdi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 itakiluhu ve tefhemuhu ve tefkahuhu ve ben size niye anlatıyorum diyor ey benim eshabım 1400 sene küşür evvel 1400 küşür sene evvel ben size daha bak hala deccal çıkmamış ama o zaman anlatıyor bugün ise bunlar hiç anlatılmıyor hatta bunu anlatan hocalar hurafeci diye damgalanıyor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 Mehdi ile Deccalı birbirine karıştırmayasınız. Hakla batılı birbirine katıştırmayasınız. Batılın tarafına uymayasınız, sapıtmayasınız. Hak'tan, hidayetten ayrılmayasınız. Ve haddithu bi men Arkanızdan geleceklere de bunları anlatın buyuruyor. Bu emir kime? Sahabeye. Sahabe vazifesini yaptı mı? Yaptı.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 üzerlerinde efendim yeşil taylasanlar var yani şallar üzerlerinde yeşil şal olan atkılar olan 70 bin Yahudi hepsi kılıçlı Şey diyorum ya o zaman Hazreti Mehdi'de dönemi olduğu için kılıçlar çalışıyor yani İlla anne daccal ekseru etbahi'l yahud ve evladu'z zina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 Dine imana sövüyor. Karının dine imana sövüyor. Kitaba sövüyor. O da ne oluyor? Nikah. Gidiyor. O hala karı kocayız zannediyor. Tipisi de üçten dokuza diyor. Şartı basıyor. de bir boşuyor. Ondan sonra da hiç umursamıyor. O da öyle nikahsız evliyim zannediyor. Beledi zina doluyor ortalık. Ondan sonra da Geccal'ın müşterileri çoğalıyor. Allah muhafaza buyursun.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 biz onun kafine gavur olduğunu biliyoruz. Lakin ne yani nasabu ya ama kıtlık var, kuraklık var. Bundan başka ekmek veren yok. Ne ekülümün tahamii ve ne rahamineş şecer. O dedi ki cennet cehennem gibi dağlar yanında geziyor yemekler içmekler. Ya biz yeriz içeriz. Hani derler ya bizim millet hani döneriye de verme meselesi. Başver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 Evvela iddia edecek? Peygamberlik iddia edecek. Tabi her akıl sahibi, mümin bu iddia karşısında onu terk edecek. Nereye evet, kadar imanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber gelmeyeceğine inanıyor ve biliyor. Sonra birkaç gün duracak, bayağı bir insanlar etrafından dağıldığını görünce,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 Deccal da o minarenin orada görülecek. Sonra yine peşine düşenler arayanlar olacak. Bulunamayacak. Derken işte Adısan'ı unutulacak. Sonra İspan tarafında, Doğu tarafında belirecek. Ve kendisine hilafet verilecek. Yani oradaki insanlar ona tabi olacak. Onu lider da işte. haricindeki bir Yahudi mahallesinden çıkacağı efendim zikrediliyor. Vakti saati hususunda Hazreti Mehdi ile ilgili dersleri dinlediniz. Hazreti Mehdi döneminde vuku bulacak kıyamet alametlerinden biri. Çünkü deccal ne zaman çıkacak? Hazreti Mehdi sağken çıkacak. Ve Hazreti Mehdi de baya bir e, ortalığı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 o sıkıntılı anda, İsa Aleyhisselam yetişecek İnşallah Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyuruyor ''Umranü beytil makdis harab-ı Mescid-i Aksan'ın mamur olması Medine'nin harab olması demektir Mescid-i Aksan'ın mamur olması hangi döneme rastlayacak? Hz. Mehdi'nin orada imam olduğu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 bunun üzerine de Hazreti Mehdi ne yapacak? Roma'ya sefer düzenleyecek dedik. İşte Roma'nın fethi de o ovasından sonraki savaşla birleşiyor. O arada da tabi ne dedik? Hazreti Mehdi orada bir sene kalacak dedik, oradan Venedik o tarafların bütün fetihleri olacak, o fetihleri yedi sene kadar yine oralarda kalacak mescitler yapacağı vesaire anlattık değil mi? E, o Roma fethi den sonraki işte bunlar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 Roma'nın fethi anlatıldı. Ondan sonra çok şiddetli kuraklık olacak hani dedcalın çıkmasından evvel 3 sene kıtlık kuraklık olacak diye geçen derslerde anlatıldı. Ee, bazı rivayetlerde katın fethinden sonra katı mekatı diye geçen rivayetlerde e, muhtemelen tabi nas yok bunda ama bu isim olarak şu andaki vasıflar ve tarifler Venedik'i tutuyor. Hani dedik ya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 Raml ikinci günü bir ay kadar geliyor. Veya mı cuma günü bir hafta kadar geliyor. Şairu'l-yamik eyyamikum geri kalan 37 gün kalıyor. Onlar da bizim bildiğimiz şu andaki 24 saatten oluşan normal günler olarak geçiyor. Ebu Muam'a hadisinde İbn Mace ve İbn Huzeyme meşhur muhaddis Hakim'in Riyâk maktisi Muhtara isimli eseri var oncil. cilt. Bu kaynaklar sahih kaynaklarda geçiyor inne ayame 40 sene günleri 40 sene bu rivayete göre es sene kenis sene ama bu 40 senenin bir senesi yarım sene kadar kısa geçiyor ve sene keşer ikinci senesi bir ay kadar kısa geçiyor ve sene gelcuma üçüncü senesi bir hafta kadar kısalıyor bunda da tam tersen. bu geliyor ve ayame keşara usbu hakum ala bab el medine fe Hatta yümsiye. Diğer günleri de kıvılcımlar gibi böyle peş peşe kıvılcım çıkar ya ateşten. öyle hızlı hızlı geçiyor. Hatta diyor İstanbul'un bir köşesinde bir kapısında diyelim adam e, sabahleyin e, sabaha çıksa e, akşam olmadan öbür kapısına e, efendim ulaşıyor. Yani diğer günler bu kadar hızlı hızlı efendim geçmeye başlıyor. Yani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 Ee, bazılarına bir gün, bir saat kadar gelecek. Kimine bir, efendim, bir ay, bir gün kadar gelecek. İşte sene, ay gibi gelecek. Bu, bu da bir tevildir. Velakin e, bizim görüşümüz, biz mümkün mertebe tevillerden kaçıp da hadis-i şeriflere zahiri manalarına göre e, değerlendirmeyi tercih eden kısımdanız. Enes radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde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 ''Vekûne lihum kâsââ'' gün saat gibi ''Ve tekûne sââk yadlar ve binler bir saatte bir ateşin parlaması gibi efendim birden geçecek. Kıyamet alameti olarak bu ateşe zikrediliyor. Bu böyledir. Yani şu anda da e, bu bereketsizlik başlamıştır. Ama bu tabi ilerleyerek, artarak devam edecek. Şimdi burada İbn Mesud hadisini geçen de okuduk. Nuh bin Hammad ve hakimin rivayetinde ne diyecekti? Ben alemlerin Rabbiyim. İşte güneş benim iznimle geziyor. Deccal'ın fitnelerini okuduk birkaç ders evvel. Orada ne yapacak? İstiyor musunuz güneşi durdurayım diyecek dedi hadiste değil mi? Ne yapacak? Güneşi havada durduracak bir gün bir ay kadar olacak. Bir hafta bir yıl kadar olacak. Ondan sonra ne diyecek? İstiyor musunuz güneşi yürüteyim? O zaman da hızlı yüzünü yürütecek. Bir gün bir saat kadar hızla bitecek. Bunu okumuştuk değil mi birkaç? Ders evvel fitneler bahsinde. Bunlar unutmayın. Dersler takip ister. Birbirine ekli konulardır. Bundan anlıyoruz ki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 o bir gün bir sene gibi olacak buyurdun ya diye bak ne soruyorlar dertleri ne evet halbuki onlar 1400 sene evvel yahu ne barak adamlar onların bu anlayışı olmasa sonra gelenler yanmış ya adam diyecek ki Dercal benim ne işim var dünyanın sonunda Dercal gelecek beni ne alakadar eder dememişler yani dediler ya Resulallah bir gün bir sene kadar olduğu zaman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 E, vefat vat ettirir. Evet. E onun için inellah laqbizu'l ilmen tenza'e intizaeu min'el ibad felekin yaqbizu'l ilmi biqabzi'l ulama. Allah ilmi diyor milletin kalbinden söküp almaz. Hocalar gece alim yatıp da sabaha cahil olarak kalkmaz. Velakin Allah ilmi alimleri öldürerek alır. Hatta aid-i alemin alim kalmadığı zaman takaza nasıl insanlar cahil adamları lider seçerler. Feşudufu feftu onlara sorarlar onlar da bilgisizce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 tamamen unutulmuş yani, bu deccal konusu, bu alametler, bu dersler yapılmayacak onun için birden millet alacak. nasıl bir hadiseyle karşılaştıklarının farkında olamayacaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki وَاِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا Hatta حَتَّىٓا تَلْقَوْرَبَّكُمْ ölüp dirilip mahşere çıkıncaya kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz e bunu bilmeyen adam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 Değişik değişik ilaçları. Papa'ya işte Allah diyorlar, ilah diyorlar, Allah'ın ol diyorlar. Onu kutsuyorlar mesela. Şişt şişt şaşkın şaşkın ilaçlar. Yok. Efendim Tanrı'yı alıyorlar, arıyorlar, buluyorlar, kaybediyorlar. Saçma saçma bir şeyleri var. E şimdi Müslümanlar da o kadar cahil olursa durum bu. Onun için Hz. Hüzeyfe buyurdular ki levhara ceddeccalu fî zemanikum La rametu yani bil ey sahabe ikram deddeçal sizin zamanınızda çıksa kimsenin ona uyması bir yana sizin bu Medine'nin sabisi sibyan çocukları ona taş atar da kovalar hadi git işte çok şiddetli kuraklık olacak hani deccalın çıkmasından evvel 3 sene kıtlık kuraklık olacak diye geçen derslerde anlatıldı fela taame illa makanne kıbleu illa maşa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 İmtihan bu imtihan Onun için Bazı kere Mehdi görsek falan diye istiyorum ama Böyle de duyunca neyse iman selametiyle hele gitsek şehitlikte Yatsak diyorum ya. Çünkü Allah fitnelerden Allah'a sığınırız Bizim gibi zayıf adamların Abdesi tutmaz Ve hele, hele aç maç kalırsak ne yaparız Acaba meselesi yani Düz yolda şaşırıyoruz be Hiçbir şey yok İki dedikodu ile bir de baktı bütün millet sapıttı yani hakikaten zor. Neyse Allah herkesi münasip zamanda yaratmıştır. Rabbimiz doğrusunu yapar. Hakim rivayet ediyor. İbn-i radıyallahu anh bu hadis-i şerif. Yine İbn-i Mace, İbn-i büyük muhaddes i̇bn Kuzeyme, hakim. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor şu hadis-i şerif. Enne kavle huruci telâse senevâtin şedaide yusibun nâse fiyâ cûr <gülüyor> şedid. Detçal çıkmadan üç sene evvel büyük kıtlık ve kuraklık başlıyor. Ya mürlallah sema Allah ilk sene, o üç senenin birincisinde senelik yağacak yağmuru üçte birini durduruyor, o sene üçte birini eksiltiyor. Ve mürlularla antepisesizül zemata riha. Toprağa da her sene yıllık vereceği mahsulün dünya itibarıyla üçte birini eksiltmesini emrediyor. Süme amurlarla İkinci sene bir üçte birinci daha yağmurda kesiyor, bitki de kesiyor, kalıyor üçte bir. dedi. Üçüncü sene damla damlamıyor, hiç. Veyahmurlar felatum da emre bir yeşil yerden başını çıkarmıyor. Üçüncü <gülüyoruz> sene. <gülüyoruz> Fela illa Allah'ın yaşattıkları dışında bir canlı yaşamayacak hale geliyor. Kiyle ya Resulullah. Şimdi hemen sahabe görüyor musun? E i̇nsanların hepsi ölecek mi o zaman? Ölmeyecek. Ya Resulullah. Fe ma yu'ayishu'n-nase iza İnsanlar o zaman Müslümanlar neyle yaşayacak? Buyuruyor et tesbihu ve't tekbir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 Aynen o zamanki Müslümanlar Sübhanallah, Allah akberle yaşayacak. Ha yemek yedi, ha Sübhanallah dedi. O zaman herkes zikir ehli olur zaten. Baktı ki Sübhanallah diyen doyuyor. Adam diyor, Sübhanallah diyen doyarsa, herkes Sübhanallah der değil mi? Yemek yerine Allah onları tesbihle yaşatıyor. Şimdi hakikaten ilginç konular. Ben tevil ehlinden değilim. Yani tevil yerine geldi mi mecburi olur, kaçınılmaz olur. Halefin yolu budur. Ama mümkün mertebe e, ayet maddislere asli manaları üzere inanıp e, yoruma kaçmadan e, buyurulduğu şekilde inanıp efendim zamanı beklemek daha uygun olur. Tevil etmek de ehli sünnete uymaz. E, böyle bir şey olmaz diyerek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 Biz o köprüden geçmeyiz inşallah. Onun için biz rivayetleri sizden paylaşıyoruz. Şimdi Deccal inkar ediliyor. İlahiyatçı hocalar inkar ediyor. Deccal televizyondur, internettir bilmem diye teviller yaparak Deccalı Resulullah buyurduğu bütün hadisleri inkar ediyorlar. Deccal'ın eşeğinin iki kulağın arasında kadar. He? <gülüyor> 40 arş. Adam şimdi bu olur, olur mu ya? Ne olacak o zaman? İnkar ediyor.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 E bu gaflet neticesinde detçal çıksa da e, çoğu insan konuyu bilmeyen ona tabi olma tehlikesi var tabi çünkü ilim seviyesi olmazsa insanları gaflete daldıran aletler neye yarar? Detçal çıktığında ordusunun artmasına yarar. Çünkü gafiller sürüsü çoğalıyor. Mevzuyu bilmeyenler sürüsü çoğalıyor. Bu başka bir yorum. Sen şimdi detçal televizyondur deyip de hakiki detçalı inkar edersen ne oldu hadisi? İnkar et. Durum zor. Fitneleri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 onun cennet dediği ırmağa giren cehenneme girdi. وَمَنْ اُدْخِلَ الَّذ۪ي يُسَمِّينَ نَارْ فَوَا الْجَنَّةِ Cehennem dediği ırmağa giren cennete girdi. Bu imtihan zor. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor لَاَنَعْلَمُ بِمَا مَعَدَّتْ جَالِ مِنُوۜ Ben deccalın hünerlerini ondan iyi bilirim diyor. Allah bana bildiriyor Celle Celaluhu مَعَوُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ İki ırmak akıyor. Hadu mara Bir tanesi herkesin gözü önünde görünüyor ki bembeyaz su. Melekarra elain naruntec. Öbürü göz gözüşünde görünüyor ki tutuşmuş ateş. Siz nereye gireceksiniz? Siz nereye gidersiniz? E, ateşe kim girer? E, burada berrak su var ya. Ama bak ne buyuruyor Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem'e. Femā in idraka zālika minkum ey benim ümmetim içinizden kim o zamana yetişirse felyat in-nahra allazī yarāhu nāran vel thumma li-yutrā ra'sahu felyashrab fe-innahu Kim içinizden bu duruma karşı karşıya gelirse o ateş gibi kaynayan ateş gibi görünen ırmağa hemen dalsın diyor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 Müslim rivayetine ma'u hubz ve lehm ve nehrun minmâ etten ekmekli etten dağlar var yanında sulardan ırmaklar, su ırmakları var çok hadis-i şerifler ma'u ta'an ve şarap yiyecekler var, içecekler var ma'u mithlul cenneti ve nar cennet gibi, cehennem gibi efendim yanında örnekler var İbn-i Mesud'den rivayette ma'u cebelün çorbadan efendim etli çorbadan sıcak hiç soğumuyor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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen ne korkuyorsun, sana ne zarar verebilir ki, dedi bana. Ben dedim ki, Ya Rasulallah diyorlar ki millet aç kalacak, yanında ekmekten daha olacak, sıkıntıya düşerim de kayar mıyım falan, ben de korkuyorum diyor. sahabe kiram, Deccalı o zaman ne kadar yakın tehlike görmüşler. Hatta bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Deccalı tam bir tarif ederken, Müslim hadisidir, o kaç sayfa uzun bir hadistir, onları okuyacağım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 فمن هم يَسْتَمِعُونِ لَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ هُمُ الْعِلْمَ مَا قَالَ أَنِفَى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 Demin ne anlatıyordu orada diyorlar. Onların diyor Allah kalplerine mühür vurdu. Onlar nefislerinin arzularına uydular. Hazreti Ömer'e çıkacaksınız. Ki, Yahu eşeğinin kulakların arası kırk arşın. Şura şöyle. Bu nasıl bir şey yani? Buna inandın mı sen? Dediğin zaman ne yaparsana. sana? İşte. Gel inandırayım seni de. Niçin? <gülüyor>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 İbn-i Umar <gülüyor> radıyallahu anhla <bahad> nivaat ediliyor اِنَّ لَوْ ثَلَاثَ سَيْحَاتِ يَسْمَعُهَا اِهْلُ ve وَهْلُ مَغْرِقِ üç kere bağıracak öyle bir böğürecek öyle bir ses vermiş Allah bağırıyor, dünyanın her tarafı duyuyor ya Doğu ve Batı böyle bir sayı... üç kere o bağırış yapacak وَيْتَنَاوَلُوا الطَّيْرُ مِنَ الْجَوْءِ وَيَشْفِيهِ فِي الشَّمْسِ الشَّيَّةِ havadan diyor kuşu kapacak Güneşte de pişirecek hemen. Böyle bir artık yaratık. Ennehu Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadisinde innehu yekûzul bahra fil yom thalatha. havdat günde üç kere denize dalıyor la ebliğuhukveyi derin yerler topuğuna geliyor. Gelmiyor bile. Li ihdadi yatlu min al-ukhra bi eli ubri elinden uzun. Fe meddu al-tawila uzun elni denize sarkıtıyor fe blugu qaro dibini buluyor denizin. Fe yukhrucu min istediği balığı çıkarıyor. Bunlar fitneleri daha ne fitneleri ne fitneleri. Nuaym Muhammed Kâbulehber'den rivayet ediyor. En neyeti aleyh nehri fe emruyyesi ile ırmak başına geliyor. Ak diyor ırmak akıyor coşuyor taşıyor. Tüm yağmuru en yarca, dönü, dön geri. ırmak geri gidiyor, tersine. Geri gider mi? Gidiyor. Yaybese. Kuru diyor, kuruyor. Hadi bak. Efendim, en ne cebel yağmuru <gülüyor> cebelat turizina cebeli zeytanyın tatuhan, var orada O kocaman iki dağ diyor ki, tokuşun diyor. İki dağa geliyor birbirinden boynuzlardan hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah. Ve Emrurriyehintizir <gülüyor> rüzgarlara emre Denizden diyor bulutları kaldırın. Fetumduralar yere yağdırın. Fetumdur. Hemen denizden bulutlar paydaylıyor. Rüzgar bu bulut payday diyor. Bulut geliyor dedi yere yağdırıyor. Bulutu eliyle uzanıyor ya. Buluta eliyle uzanıyor böyle. Ne fitnedir. Güneşi geçiyor. Güneş batıya gidiyor. O güneşin batacağı yere güneşten evvel gidiyor. Fitneleri okuyorum size. Yetenâvelü's-sehâbe bi-emîni ve-yesbikuş-şemse ilâ me-gîbiha İbni Münadi Hazretleri Ali Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Hadis hafızlarından. Yahudul behre ile Kâbi Denize dalıyor en derin yer topuklarına kadar. Ha illa boyu o kadar uzun manasında değil. Öyle duruyor işte. Genizde yürüyor gibi. Emame Ucebel Duhan. Önünde dumandan dağlar. Gidiyor. Ve kalp Ucebel ne kadar. Arkasında yemyeşil dağlar geliyor. Yünadî bisavdillehu yismu'u. Ma beynel gafikayn. Bir sesi var, bir bağırıyor. Doğu ile batı arası duyuyor. İleyye evliyâ. İleyye ehbâbi. İleyye ehbâbi. Dostlarım bana gelsin. Dostlarım. inananlarım, uyanlarım bana gelsin. فَاَنَ الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَا Bak aynı Kur'an'da geçen tabirler. Yaratan benim, düzenleyen benim, takvi kaderi kuran benim, herkesi idade eden benim. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor, estağfirullah, سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ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 ''Mene rabbükümül ala diyor firavun gibi ''Keze bâdûullâh'' ''Leyse rabbüküm keze alâ'' Allah'ın düşmanı yalan söylüyor bizim Rabbimiz o değil şimdi yine Teccalla ilgili konulardan birisi yanında iki melek bulunacak ''Enne me'ahu melekeyni minel melaike yeşbehani nebiyyeyn nelembiya'' o iki melek iki peygambere benziyor bu iki peygamber de birisinin İlyas birisinin Elyesa aleyhisselam olduğu rivayet ediliyor. Biri sağında duruyor, Deccal'ın birisi solunda duruyor. Şimdi Deccal millete utu atarken "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizi diriltmiyor muyum? Ben sizi öldürmüyor muyum?" dediği zaman iki meleğin biri sağındaki melek sesleniyor söylüyor. Kedep de yalan söylüyorsun diyor. Şimdi millet duyuyor.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 o diyor yalancısın. Kimse duymuyor. Öbür melek diyor ki doğrusun. Kime diyor? Yalancısın diyene doğrusun diyor. Ama onu millet duyuyor. Duyunca efendim fehcebu le ne usaddak gel deccal. bu deccalı doğruladı zannediyorlar. Görmüyor musun diyorlar? Yanında nur gibi adam o da onu doğruluyor. Al başına fitne. Böyle şeyler çok oluyor biliyor musun? Şu anda başladı yani. Bu televizyonlar ne deccallıklar yapıyor size. Nettet çalıklar yapıyor size, Oo siz haberiniz yok. Şeydeki, Kayseri'den gelen adam gibi çoğu şeyinizi kaybediyorsunuz da haberiniz bile yok. Hani bana bir şey yapamaz diyen gibi biliyor musun? Şeytan bana bir şey yapamaz diyor, adam şimdi ya ben televizyon seyrederim ama diyor, ben diyor açık oturum programlar, falan, ben etkilenmem diyor ben. Ben çok şuurluyum. Görüyoruz sonra o şuurluyu. Bir de baktın herif cumartesiye dönmüş. Yemiş sokayı haberi de yok. Sen de seyretmeye devam et. Açık oturum, reklam, haber, ne varsa. Ben şuurlu adamım, bana bir şey olmaz. Ara sıra da böyle çaklat. Duruyor. İslam'ın duruyor mu? İmanın duruyor mu? El sünnet itikadın duruyor mu? Şuurun duruyor mu? Ara sıra vur bak, ses geliyorsa duruyor de. Sonra açtılar mı mezarda, bakarız ne duruyor. Keseler açılınca Yevmetüble serayir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 Allah Allah, hay zannediyor, namaz var diyor. Bu nasıl bir sapıklık ya? E şimdi, durum bu. Sen de onu dinle, bunu dinle, bana bir şey olmaz de. Ondan sonra geliyor, hocam diyor bir şey soruyor. Ben ona, yoksa sen temaya başlayınca, ha ya sen Vahabi mi oldun, Şii mi oldun, şu mu oldun, onu deyince yok ya ben diyor öyle inanmıyorum da. İşte işte bak zehirlendin ki soruyorsun.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 Biliyor mu ilmi var mı? Yok. E hoca dediler buna. E dedilerle olur mu şimdi? Önüne geleni dinlersen ne olacaksın sonra? Hadi Şerif böyle buyuruyor. Şeytan adam şekline geliyor. Adama diyor ki, sen mi diyor bana meydan okuyorsun diyor şeytan bana bir şey olmaz diyor. Ben meydan okuyorum diyor. Nasıl yapamam diyor ya. Gel peşime bak sana ne yapacağım diyor. O da kuzu kuzu gidiyor. Şeytan dönüyor diyor yahu diyor. Sen ipsiz geliyorsun milleti halatla zor çekiyorum diyor ya sen.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 bir günde görürsün deccalı, o Rabbimiz çıktı diye boy boy uuu bir de televizyona çıkarırlarsa güzel şov programında size bir sergiler dörde böler beşe katlar adamı da ayağa kaldırır bütün millet inandık amenna der gider olacağı bu kardeşim ben hurafe uydurmuyorum fitneleri okuyorum size olacağı bu bugün gününüzü gündeminizi belleyen tayin eden Belirleyen bu adamlar yarın size hakkı batılı karıştırmayacaklar mı zannediyorsunuz? Bugün bunları izleyenler, dinleyenler, seyredenler, mehdi Deccal'ı nasıl fark edecekler sanıyorsunuz? Hep sapıtacaklar. Siz hakka tabi olun diyorum. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi Allah'ım erinel hakka hakka, ver züknettiba'a. Ya Rabbi hakkı hak göster. Ona uymayı nasip eyle. Erinel batıle batıla.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 Mekke ve Medine dışında her şehre basacak. Ey buraların haline! Müslim-i Şerif hadisi Nevvâs ibn-i an, diyor. Sahih-i Müslim ye'tî alel-kavm Milletin yanına geliyor fed'ûhum Diyor ki, bana ibadete sizi davet ediyorum Rabbiniz benim. F minun. Bütün millet iman ediyor ona, inanıyor. fe emurus Hemen o anda göklere emrediyor. Yadır!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 Semayet aleykümleküm fi du'um fereddun aleike el bak şimdi geliyor öbür millete onları da davet ediyor onlar diyor, hadi git işine be deccal mısın necis diyorlar deccal mısın necis yok deccal yani feyansarifu anhum demek görürsünüz diyoruz sizi diyor beni inkar ettiniz diyor sizi helak edeceğim diyor feusbuhun mehalin lece benim şeyimden valim şimdi ne olması lazım imtihan ya bu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 Takma ayak gibi, saksı ayak gibi, alça ayak gibidir. Emelleci temkin yasavi, "Teshüf ederim" diyor. O o ayakla kaç adım gidilir? Akıl mantık orada yürümez. Bak, vahye dayanacaksın. Hiç mallardan eline bir şey kalmıyor. Diyor, <gülüyor> "Ene Rabbul Alemin, ben alemden rabbim ve hadi şemsü tecribi izni bu güneşler, bu güneş diyor benim iznimle yürüyor. Efetüriy diyor, "Nehbisha, ister misiniz?" diyor onu bir durdurayım.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 Siz de diyorsunuz ki, hoca bize bunları niye anlatıyor? Sahabe İkram dediler ki, ya Resulallah. Sahabe İkram o zaman o soruyu zormazlar. O zaman da gelecek ümmet ne yapacağını ne bilecek? Hey gidi sahabe! Sen de diyorsun ki, ya hoca bir şey anlatıyorsun ama ben buradan çıkınca yani bir alakası yok, ne yiyeceğiz yani biz? Sen bize onu anlatıyorsun ha, ben ekonomi bakanı değilim ki ya, bana ne? <gülüyor> ama, senin işin gücün, akşam yiyeceğin, sabah diyeceğin mübarek adam. Ümmetin meselelerine hiç kafa yormuyorsun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 Onlar akşam sıkılacak Hoca Efendi 3 vakit yatacak eşeğe ne olacak tabi senin fetvan çok kolay işkembe-i kübra'dan uydurursun sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah <gülüyor> deccal diyorlar öyle yaptığı zaman gün ay hafta sene yıl şaşıyacak kalacak takvim hesap duracak güneş duracak millet nasıl hafaz kılacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor hesap yaparsınız diyor nasıl hesap yapacak 6 ay gece olan yer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 kul et türün enera güneşi durrdutmuş orada diyor ki salayım mı diyor yürüteyim mi diyor bu Ekul yürüt diyorlar zaten hep gün gün şey olduk diyorlar ya vakit geçmiyor zaman geçmiyor fecal kes saati bir günü bir saat gibi yapıyor hızlandırıyor güneşi hızlandırıyor bir gidiyor ki bir saatte bir gün geçti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 siz öldünüz, kurtuldunuz, yatın aşağı diyor yani. <gülüyor> Döccal çıktı diyor ya, fitne bu diz boyu. Şimdi şeytanlar anası babası şeklinde diyor. Hele dur diyor. La tegulâze, öyle Döccal falan deme diyor, bak biz öldük dirildik sana haber vermeye geldik, o Rabbimizdir diyor. İnneû rabbikum yürüdül gadâfikum hâzî cennetû gaccâbiâ ve naru ve ma'ul enhârû ve Bak diyor,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 Ma antum illa shayatin wa hu Siz şeytanlarsınız diyor. O da kezzap, büyük sahtekar diyor o edecek. Ben seyin anlamam diyor. Fakat belagena enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad haddasa hadisikum ve hazerana anbaena bi fe la marhaben bikum. Siz ve İşte bak. İşte bak. Biz diyor hadisleri biliyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisler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 Deccalın, onu da mı görmüyorsun ya? Allah! Allah basiretini bağlarsa, Allah Celle Celaluhu hidayetten mahrum edersin. billah <gülüyor> Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazda Neuzübike şerri fitnetil Mesih-i Deccal Deccal şerrinden Allah'a sığınırım buyuruyordu kendisi beş vakit namazın akabinde yazdım onu namaz kitabında inşallah, peşinden de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 Fe ekul el arabi. Deccal gelecek. Bedevinin birine. Mesela cahil bir adama. E rayte? İmba'stu leke eba'ke ve ba'stu leke ummeke. E teşhedü enni rabbuke? Şu adama gelecek. Anan babam var mı? Yok. Öldü mü? Öldü. Ne kadar oldu? 10 sene, 20 sene oldu. Ben sana ananı babanı dirilteceğim. İnanacak mısın ben senin Rabbin olduğuma?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 e gelen de aynı. Böyle bakacak, böyle bakacak. Sağlam mı, sakat mı, hakikat mı? Öyle ya. Tırışka mı? <gülüyor> Şşş diye gidiyor mu? Film mi? R ne Böyle yapacak, şöyle yapacak. Sopa sağlam ana babası ya. Canlı gelmişler. Allah izin veriyor, şeytan insan şekline geliyor. Melek de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki? Kapınıza gelenleri boş çevirmeyin, bazı kere Kabınıza gelen ne insandır ne cindir. Yani melektir. E o zaman ne olacak? E geldi anam babam hakikaten. Fekulanle <gülüyor> o bir de gelmekle de kalmıyor. Diyorlar ona ki ya üneyet tabi'u fe inne Evladım yavrum yapma bak. Rabbin artık görünmeye başladı. Rabbin açığa çıktı. Rabbine inan. Görüyor musun? Fe <gülüyor> tabi'u o da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 Ve dulul kura külleha, Gayrımekkevel Medine, İstanbul'a girebilecek mi? Yok Ankara'ya gidecek mi? Mekke ve Medine dışında dünyanın her yerini çiğneyecek. Girmediği bir yer kalmayacak. Bu hadisler kesin. Feyyuru <gülüyor> bi Mekke Mekke'ye de gelecek. Mekke'ye yanaştığı zaman Feyyide avı bir halkını avayım çok büyük bir zatla karşılaşacak.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 Ondan sonra emuru Medine'di. Medine'ye gelecek, Mekke'ye giremeyeince Feydavabı kalbin ağzıym. Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak. Hiç aşılmıyor yani. Feykulemen, sen kimsin diyecek. Feykulene Cibriil, Baiteni Allahülemne Ben Cebrail Aleyhisselam'ım. Allah beni Peygamberinin harem'i olan Medine'ye seni sokmamam üzere görevlendirdi. Burada da girişin yok diyecek.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 Geçen hafta nerede kaldık? Mekke'ye Medine'ye geldi, dayandı dedik, değil mi? Giremedi. Melekler karşıladı. Bu hadisleri okuduk size. Medine Emine'veriye geldiği zaman konaklıyor tabii, içeri giremiyor. Giremeyince feeteveccu <gülüyor> kibalehu Bir mümin Medine'den çıkıyor, diyor ki ben bundan bir görüşeceğim diyor. Ve yakul ya sahabi racul. Şu adama gideceğim diyorum. Felan zoran <gülüyor> ne? Öyle diyeceğiz zoranı arası. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emle. Bakayım diyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarmıştı, korkutmuştu bu detay meselesinde. O mudur değil midir? Bir tespit yapayım diyor. Fakat kulle ushabu, vallahi ilan eder uketi. Ve lemen ne? Leven o yaptılk. Neden? İda etediyor. Halleyna sabil ekme. Lakin ne kafu? En yeftinek. Maktikad. Arkadaşlara diyorlar ki, vallahi seni ona göndermeyiz. Neden?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 o mümin zat direnişe geçiyor diyor ben gideceğim arkadaş kimse beni durduramaz fe entaliku yemshi hatta hayet yemasalih geliyor yürüyor de deccalın kontrol noktaları var Medine'ye girememiş de o çıkışta eee gözcüler tayin etmiş fe kulun nere neyi kastediyorsun nere gidiyorsun soruyorlar gözcüler fe kul a'midu şu çıkmış bir adam ya deccal mıymış, neymiş birisi çıkmış ben Rabbim diyor ilahınızım diyor bir şeyler diyor he ona gideceğim Rabbi. Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun? Sen ne bir şey konuşuyorsun be? Diyorlar ona. Fekül Rabbine kafa? O da diyor ki Rabbimizi biz tanıyoruz. Rabbimizin kim olduğu gizli değil. Siz kimden bahsediyorsunuz? Fekülün öktülü. Hemen gözcüler diyorlar ki öldürün şunu diyorlar. Fekül Rabbukum Bu sefer birbirlerine diyorlar ki ya Rabbimiz diyorlar deccal için. Rabbimiz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 Fe idara'ahu'l mu'minu 'arafahu bi na'ti rasulillahi sallallahu aleyhi ya eyyuhen nas hada'd dicjalu allazi zekara rasulullah sallallahu aleyhi ve zat onu görür görmez hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde bizim konuştuğumuz sizin dinlediğiniz tariflerle vasıflarla onu tanıyor ve diyor ki ey insanlar işte Resulullah sallallahu bizi uyardığı deccal budur bütün çevresindeki insanlara Cümme bu sefer Deccal'ın suratına bunu söylüyor. Deccal diyor. "La tuti anni fima marduke illa shakaktuke Ya diyor benim emrime itaat edeceksin, beni Rabbim bileceksin haşa ya da seni iki parçaya bölerim diyor. Feuna dilu'l mu'mine ey insanlar hadal mesihul kezzab asafu fi'l cenneti atafu Bu işler kolay değil. Herkese nasip değil. He, hele bizim gibi insanlara bu zamanda kıvırma payı yok. Diyor ki ey insanlar Mesih-i Sahtekar Deccal budur. Buna isyan eden cennettedir. Buna itaat eden cehennemdedir diyor. O mübarek zant. Feym rubi, soyun diyorlar. Yatırın diyorlar. <gülüyor> ben, önüne, arkasına, sırtına, göbeğine, göğsüne dayak, dayak, dayak, dayak. Allah Allah. Fekullü <gülüyor> Deccal ve الذي ahlifu bi letuṭīʿun yawla shakka bak yemin ediyorum diyor ya bana itaat edersin bak iki parçaya ayırırım dedim seni sana blöf yapmıyorum doğru konuşuyorum fequl entel mesihul kezzab neye itaat edeceğim? sen sahtekar yalancı deccalın birisin feyumaru bi feyunşaru bilmishar mimma fariqihi hatta yufarraq beyne bun üzerine Testere getiriliyor. Demir testereyle başına konaraktan ortadan bölünüyor. Bir parçası bu tarafa düşüyor. O mübareğin. Bir parçası öbür tarafa. Deccal diyor ki, iki parçasını birbirinden diyor, bir ok atımlık ok hedefi kadar, bir ok atımlık yer kadar ayrın diyor. Götürün o parçayı uzağa diyor. İki parçası birbirinden o kadar uzaklaştırılıyor. Sümmeyemşiddeccal beynel kıtateyn.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 Kalu biz zaten inandık diyorlar canım mesele değil de. Sonra ve yضرب o zaten iki parçasından yarıdan bölünmüş ya Allah Allah. Parçasından birine vuruyor ve kullu kum kalk bakalım diyor. Öbür parçayla birleşiyor fe sevvi sapa Sapasağlam dimdik ayağa kalkıyor. Olacak mı bu? Vallahi olacak. Muhammed Mustafa yalan söylemez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 فَيَكُولُ مَزْدَتْتُ ف۪يْكَ basıyor بَص۪يرَتَ O diyor ki şimdi daha iyi anladım deccal olduğunu diyor. Ne mübarek adam açar. لَاَنَ الْاَنَ اَشَدْتُ ف۪يْكَ بَص۪يرَتَ مِنْ Daha önce bu kadar anlamıyordum diyor. Şimdi daha iyi anladım diyor. Çünkü neden? Çünkü diyor hadisi şerife tam uydu diyor bu şimdi. Ya bu hadisi şeriflere inanan adamı işte deccal da ondan baş edemez yani. İman meselesi. ثُمَّنَا عَدَى فِى النَّاسِ اَلَا ا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 ya tıhyunü yine yemin ediyor deccal ya bana itaat edeceksin ya seni boğazlayacağım ateşe atacağım narıma yakacağım falan filan fekul vallahi sana kıyamete kadar yaşasam itaat etmem diyor deccalın oyununu bozuyor milleti şüphelendirecek yani bu mübarek zatın işi fehudu deccal yezbahu deccal tutuyorlar kesin bunu bari diyor ikiye ayırdık diyor birleştirdik şey olmadı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 Halbuki demirden kurucundan Allah istedi mi yaşatır. İsteseydi bizi demirden yaratabilir miydi? He? Ne bu desni Kul kunu hicâreten ev hadîdâ ev hâlqan min mâ yekdûru fî sudûrikum men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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ يَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِذْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 Fekdivu bi ellerinden ayaklarına tutun diyecek öyle ateş yaktım dedim ya geçen hadislerde derslerde okuduk cennetle cehennem gibi bir dağ var ateş dağı gibi yanında geziyor bir dağ var cennet gibi yanında geziyor o ateş görünen yere onu atacak Fehas ibn Nas inne ma qadibu fi'n insanlar onu ateşe attı zannediyorlar ve inne ma ulkiye fil cennet aslında nereye atılmış oluyor cennete Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem onun ateşine iptila olan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 Hızır Açam dedi ben seni imtihan ettim. Üç imtihanda kaybettin dedi. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ya dur hele. E Durun yok. üç kere ben sana dedim ki karışma işime sen de karışıyorsun. Tayaramıyorsun. Şimdi sana bu duvarın hikayesini anlatayım dediği zaman. Ve ve kana ve Bu duvar iki yetim çocuğun. Bunun altında da gömü var para, hazine var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 İbn Mace Hazretleri Tanafis'den işittim diyor. O da Muharibi'den işitti. Bu İbn Mace'nin şehleri, hadis ravileri. Rubbanullah alimecmein. Bak dikkat et. Hocaefendi sen bize bunları niye anlatıyorsun diyenlere bak kitaptan ne okuyor. Yembaghi en yudfa hada'l hadis yani hadis-i Deccal ile müeddebe hatta yu'allime's sibyan fil kitab.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 enne ma'hu ma cenneten ve ara fitnelerinden biri de yanında bir cennet bir cehennem olacak ne dedik dağlar önünde gidiyor e cennet gibi böyle vadiler dağları gezdiriyor gezdiriyor seyyar o sirk mirk yapıyorlar ya böyle bazı hokkabazlar getiriyorlar birkaç tırlık malzeme falan bununki hepten acayip <gülüyor> böyle dağları taşları oynatıyor getiriyor ya bu tam hokkabaz tam oyun sergileyecek yani tiyatro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 bu itibarla فَمَنُبْدِلِيَ بِنَارِهِ Deccal'ın ateşiyle imtihana tutulan yani Allah muhafaza buyursun başımıza da gelebilir bilmiyoruz ki birkaç seneler içinde ne da burada kayıp biz bir tarih söyledik şu dur budur o da bir tahmin mahiyet nedir yani yakınlaştığı kesindir ki belki ulaşacak olabilir insanlar onu bilmiyoruz kimin başına geldiyse daha sonra bizi dinleyecekler de olabilir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 Celalle karşılaşan ne yapsın? Celal karşısına geldi yani. Bundan nasıl baş edebilirsin? Bundan ancak Allah baş edebilir. Celle Celalu o durumda kalana tavsiye ediyor. Billahi, fe billahi ve Hemen Allah'a sığınsın işte. Orada da Allah aklına gelirse yani. Bir insan da birden dara düştü mü? Bazısı hemen Allah aklına geliyor. Bazısında hiç Allah aklına gelmiyor. Ani bir imtihan karşısında, kazada, belada, Allah muhafaza, gemi batacak, uçak düşecek, Allah muhafaza, celcele, bir ani felaket zamanında, tabii rahat zamanında Allah diyenlere nasip olacak. Şimdi rahat zamanımızda Allah diyorsak, düşünce düşüncede ilk sözümüz Allah olacak.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 Okuduktan sonra diyor, ateşe dalsın. Hadis-i Şerif. فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسْسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ Ben söz veriyorum diyor. Allah'a sığınıp, kef Suresinin başını, on ayetini okuyup, ateş diye yanan tutuşmuş onun narına, girene İbrahim Aleyhisselam'a ateş,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 çöllere ve ucra köşelere, ıssız sessiz yerlere kaçmaları tavsiye ediliyor. Oralara Deccal'ın ıı, tesirinin ulaşmayacağı ve oralardaki insanlara bulaşmayacağı naklediliyor. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yushiku yekuna khayru muslimin malim ganamen yettebi'u bi'ashraf al-jibali mawaqi' al-qatra yefiru bidini min al-fitan" Buharî hadisinde. Yakında Müslüman'ın en kıymetli malı koyun olacak. Dağların başlarında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 Bak bak bak, şu hadis çok önemli. Bir takım insanlar deccalla beraber olacak. Ya kulun sabu ve inn aline Ya biz onu, onun yanında geçiniyoruz. Biz onun kafine gavur olduğunu biliyoruz. Ve lakin nene ya ama kıtlık var, kuraklık var. Bundan başka ekmek veren yok. Ne külümün taağı mı ve ne rağmen O dedi ki cennet cehennem gibi dağlar yanında geziyor, yemekler, içmekler.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 Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak. Hiç aşılmıyor yani. ''Feyekûl men ente'' ''Sen kimsin?'' diyecek. ''Feyekûlene Cibril ve aitheniyallâhu li emni hakemin haremi rasûli'' ''Ben Cibr Cebrail aleyhisselam'ım. Allah beni peygamberinin haremi olan Medine'ye seni sokmamam üzere görevlendirdi. Burada da girişin yok.'' diyecek. Şimdi... <gülüyor> Teccal ne yapıyor?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 saldırıya geçecek yani. Çünkü eceli gelen köpek nereye işer? Ha, cami duvarına işer yani. Onun için Dercal'ın da gebermesi yanaşınca ne yapacak artık? Şam'a doğru Hazreti Mehdi'ye doğru e, saldırıya geçecek. Feyefirul Müslümun <gülüyor> Müslümanlar duyan Müslümanlar kaçacaklar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 Kuşatma artık uzayınca deccal kuşatması altına kalan Müslümanlar darlanınca, kallar cürün ilam ettedelcehlı hisar, ugruju ila hada aladu, hatta yâkûm Allahu beynana, ibm al ve ibm al hal endum illa beyni i̲hđd el husneyyin Allahu Bir bir çıkıyor Müslümanlardan.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 Yalemullah en nehasıd kumine fushihi. Derken o Müslümanlar, Kudüs civarındaki Müslümanlar artık e, birbirleriyle sözleşirler, antlaşırlar, biat yaparlar ki Allah da bilir ki Celle Celal'u doğru dürüst, sadakatle e, içlerinden gelen bir söz ile artık deccala çıkış kararı almışlardır. Tüm mete hulum zulmetün.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 ne olur? İbn Meryem'e aleyhisselam feyehziru an ebesarihim Meryem oğlu İsa aleyhisselatu vesselam dünyaya iner. Şimdi bu, Bukhari'de var, Müslim'de var, Kütüb-i Sitte hadislerinin hepsinde var. Efendim,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 Allah muhafaza edecek. Amin. Şimdi bu arada deccal fitnesi söndürülmesi için Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı bekletiyor. Sabır bırakmış İsa Aleyhisselam hala ölüm tatmamış ve inecek deccalı gebertecek olduğunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Mesela ee, Buhari hadisinde Febenma eddeccal o kazalik izbaatallahu el mesih ibnu meryem. Tecel o durumda kuşatma yaptığında Allah Meryem oğlu İsa'yı aleyhisselam gönderiyor. Feenzel indel minaretu <gülüyor> el beyda'i şerkiye dimşk. Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanında iniyor. Bu ve mesela hadis şerif Müslim'dedir. Beyaz minare orada mevcuttur. Emevi Camii'sinin minaresidir. Efendim o ileride biraz daha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 İşazla minerken feyunadi min esher seher vakti nida geliyor. İmsak vakti. Dünyaya ses geliyor. Ya ayyun nas! Ma emna'ukum an tahrucu ila al-kazzab Ey insanlar, melum pis yalancı sahtekar Deccal'a karşı çıkmanızın e, zamanı gelmedi mi size engel olan şey nedir? Caakumul <gülüyor> gauth. Ey insanlar, medet geldi size.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 İslam'dan başka din kalmayacak. Onun için Allah Teala buyurdu: "Ve men min ehli'l-kitabi illa yu'mina'n-nebiy qabl mawtih fe <gülüyor> yawmul kıyamati yakunu alayhim şehîdâ." Ehli kitaptan Yahudi, Hristiyan kimse kalmayacak.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 Madem şu gün hala hepsi e, İsa Aleyhisselam'a inanmadı doğru dürüst, o zaman İsa Aleyhisselam henüz ölmedi. ölmedi. Ayetten çıkıyor zaten. Kable mevtihi diyor. İsa ölmeden ehli kitaptan ona inanmayan kalmayacak diyor. Madem de şimdi inanmayan dolu, İsa hala ölmedi. Ayeti doğru anla bir defa. Ve yömel kıyameti, zaten kıyamet gününde Yekun aleyhim şeyhide. Ona Allah'ın oğlu diyenler haşa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 Kâmet de getirilmiş Hazreti Mehdi de tam önde İsa Aleyhisselam Kudüs'e geliyor. Cemaat var, Taraj al Mehdi Yukahkara yeteketti Hazreti Mehdi e, mihraptan doğru geri geri çekiliyor İsa Aleyhisselam imam olsun diye ve Yukarıllo, ya ruh Allah yeteketti. Namaza niyet etmeyenlerden bazıları diyorlar ki.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 Yani İsa aleyhisselam değil de imam kim? Hazreti Mehdi. Bu ne şeref bu ümmete ki İsa aleyhisselam gibi kitap sahibi ülü'l-azm bir peygamber kimin arkasında kılıyor? Resulullah'ın ehli beytinden o mübarek zatın arkasında cemaat oluyor. Hazreti Mehdi'nin de büyüklüğünü anlayın. İmam Hazreti Mehdi sabahı kıldırıyor. Teiden sonra namaz bittiği zaman, Kanepesi Aleyhisselam iftah Orada kapısı var. Ben <gülüyor> ziyaret ettim o zaman. Elhamdülillah. Sonra şimdi bana vize <gülüyor> vermiyorlar tabii. O zaman o kadar meşhur değilim. Pek çakmadılar benim ne olduğumu. Öyle bir gittik, gezdik oralar. ziyaretleri yaptık. Bu hapis meselesi bizi biraz ele verdi. Sen Yahudilerin haline konuşuyor musun? Aman tehlike falan.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 O kapıdan iftah. Aç o kapıyı diyor Hazreti Mehdi'ye feeftehu. Kapıyı açıyor veraeddeccal seb'un elfe Yahudi Deccalın arkasında 70 bin Yahudi duruyor. İsa Aleyhisselam karşı karşı karşıya. <gülüyor> Kullum Hepsi kılıçlı. Böyle 70 bin Yahudi. Onunla beraber bunun üzerine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 ''Ev yur silah, aleyhim ve kufvessilahum hum ankum'' Üçüncü şık diyor seçim yapacaksınız. Allah size bir silah göndersin, güç kuvvet versin size. Onların da hepsi kılıçlı kılıçlı Yahudiler tam tecizatlı, 70 bin Yahudi deccalın arkasında. Onların da silahını Allah size işletmesin. Ama sizin silahınızı çalıştırsın, size silah versin. İntikam alırsınız. ''Hadi''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 kaçıyorlar Feizane nazara ile dccal dccal İsa Aleyhisselam'ın öyle bir hali var Fela yahillu'l kafirin yecidu min rihhi nefsihi illa mat İsa Aleyhisselam'ın böyle bir şey yapmasına lüzum yok. Öyle bir Allah tarafından manevi bir kuvveti var ki hangi bir dinsiz imansız kafir diyor nefesinin kokusunu alsa yaşaması helal değil. Hemen ölmesi gerekiyor anında.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 ölüleri değitmiş körlerin gözünü açmış yani mucizeler sahibi ya. ya daha onu okuyacağız önümüzdeki haftalar onun halleri daha anlatılacak onun dünyada baya işleri olacak böylece İsa aleyhisselam deccal'ın peşine düşüyor deccal kaçıyor deccal ne demek anlattık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 İsa aleyhisselam ona yetişiyor. Yetişince <gülüyor> ve yuridûlel firar deccalın ordusu kaçış arıyor artık. Yahudiler bozguna uğramış. Batıl bozguna uğramış. Kaçış yeri arıyorlar. <gülüyor> Allah onlara dünyayı dar ediyor. Ya işte o zaman efendim vakit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 Felayet gaşeyun -um min ma halakallah. Yatavara bih Yahudi. İsa selam Deccal'ın peşine giderken o binlerce Yahudi nasıl kaçıyor? Kaçacak delik arıyor ama Allah'ın yarattığı hiçbir şey sessiz kalmıyor İlla antakallah dealike şey. Allah her şeyi dağı taşı, ağaç, kuzu konuşturuyor. Laşa carun ve la hacarun ve la haytun ve la dabedun. Ne ağaç, ne taş, ne duvar, ne hayvan.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 Efendim namaz, kâmet getirir deyince, korkudan geccal bu sefer diyor ki ''Ya nebiyyallah kadu kıymetissalâ'' ''Ey Allah'ın peygamberi namaz namaz, kâmet geldi'' diyor, kâmet, ''Namaz kılacağız'' <gülüyor> ''Feyekûlû yâ adûvallâh zâmtenneke rabbul âlemîm'' ''Felimentusallîm'' ''Ey Allah'ın düşmanı'' ''Sen alemlerin Rabbi değil miydin?'' diyor ''Bu namazı kime kılacaksın?'' diyor sen ''Adam ilahım diyor, alemlerin Rabbi'm'' diyor ya Ondan sonra da sıkışınca namaza sığınıyor. Ya diyor bu namazı kim kılacaksın sen? Sen ilah değil midin? <gülüyor> elindeki bir efendim e, muzrağı, e, harbeyi bir vuruyor ve Deccalı kebertiyor. Zaten hadis-i şeriflerde efendim "Feiza nazara li'd-Deccal zabe kemayezubul"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 Ben رَفَعُوا اللّٰهُ Allah onu kendi katına yükseltti diyor. Yani onlar onu öldüremediler diyor Kur'an. Ve كَتَلُوا يَكِينَ Çarmıha gerilen o değil. Bu itibarla şimdi deccal yaşıyorsa nerededir? İşte gören var mıdır ile ilgili bazı rivayetler ben sizin tabi kafanızı karıştırmamak için yani o muydu, bu muydu gibi dağınık rivayetlere yer vermemek Çünkü Bazı rivayetler daha önce İbn-i Sayyad Yahudilerin, Medine Yahudilerinin e, efendim, içerisinde bulunan İbn-i Sayyad isimli biri e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu duyunca gidelim bakalım bu Dekcal bu mudur acaba diye bir gitmişti sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer falan bazı sahabiler ile sonra onun şeyin takip etti. Sonra o Müslüman oldu işte yani gerçi çok büyük şerleri fitneleri var içinde gizledi ama e, hacca gitti ve çare. sonra yine İspahan'daki eee İspahan fethinde oradaki Yahudilerin arasında bulundu sahabe bazıları o fethihte bulunanlar tarafından tespit edildi ve cahire. Hazreti Ömer hatta Deccal budur diye yemin ederdi ve çare sahabeler o arada ancak efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem, ve hatta Hazreti Ömer onu öldürmek istedi daha küçükken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 Tirmizi'de geçiyor, i̇bn Mace'de geçiyor. Tirmizi'yi de sahih hadistir diye tespit etmiş. Ondan sonra daha tabii diğer birçok kaynak var. Ee, bu hadis-i şerif hakkında. <gülüyor> bu hadis-i şerif İbn-i Sayyad'ın deccal mı değil mi şeklindeki e, şüphelerin hepsini kaldırıyor. Ve sanki onu nesk Çünkü bu müteahhir, Bu hadisin vurudu daha sonra. Daha sonra olduğu için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 ölen dört ay on gün iddet bekliyor değil mi? boşanan vel mutallekatü ye terabbasne bi enfusinne felâfetekurû boşanan kadınlar üç ay müddeti ayetle sabit vellezîne ütevfevne minkû ve ezzerû nezvâcen ye terabbasne bi enfusinne erba'a teşfirûn ve aşra vefat eden kocaları vefat eden kadınlar ne yapacaklar? dört ay on gün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 namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdım. Eee fekarac dil el İşte mescide çıktım. Safıta yerimi aldım. Fa salle Resulullah sallallahu aleyhi ve ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldım. Ne bahtiyarlık be. Ne saadet ya. Kainat efendisi imam yani. Şu kadar bir cemaat ya var ya yok yani. Çok mu büyük bir saadet. Namazı kıldım diyor.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 فَقَالْ لِيَلْزَمْ كُلُّ اِنْسَانٍ musallahu buyurdu ki herkes namaz kıldığı yerde sabit kalsın kimse kalkmasın buyurdu ثُمَّ قَالْ اَلْتَدْرُونَ لِمَ جَمَاتُكُمْ sonra buyurdu ki sizi niye topladım biliyor musunuz? sordu قَالُوا Allahu ve اَعْلَمْ sahabe-i ne dediler?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 Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle yaptı. E şimdi sen yalan mı söylüyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Ben gaybı bilir miyim? Bilmem. E senin doğru söylemişsin, sana inanmış olabilirim ama senin lafından kalkıp o adama bindirirsem bir de bakarsam ki o adam da suçsuz beri biri, sen kıskançlığından o efendim adamın aleyhine beni doldurmuşsun. Ben bu sefer rezil olurum yani. Böyle şeyler çok oluyor bizde.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 ...yanlış bir inançta sabit kılsın. Haşa ve Bu itibarla... ...ben size... ...Mesih-i Deccal'dan çok bahsederdim. Benim anlattıklarım... ...ben size bunları önceden anlatıyordum... ...diyor. Ben size bunları... ...birinden duyup da anlatmadım. Ben Allah'tan gelen... ...vahiyle Cibril'in bildirdiğiyle... ...size anlattım. Ama... ...şimdi Temmim-i Dari geldi...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 naiv bilir misin dedi. Kaptan dedi, la Hocaefendi ben bilmem dedi yani ben cahilim dedi. Zehebeni <gülüyor> s Ömrünün yarısı boşa gitmiş vah yazık falan. Neyse biraz gitti. Hava patladı yani. Deniz bir patlayınca, alabora olmak üzere Hocaefendi et tarifu sibahate dedi, yüzme bilir misin dedi. <gülüyor> Kalela dedi, bilmem dedi dedi. Zehebe küllü <gülüyor> ümrike, ömrünün tamamı gitti şimdi ne yapacağız dedi. Onun için, denizin işi belli olmaz, hava patladı.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 Efendim e, adaya bir ada yasındık fede galu adaya indik diyor Müslüman bu ha hikaye değil hadis sahih Müslüman indik diyor e, adaya girer girmez felakiyom dammetün ehle bu girer girmez bir hayvan çıktı karşımıza çok kıllı kılları da sert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 Videyağalı Çavuşlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Azap sözü hak olduğu zaman yerden bir hayvan çıkaracağız diyor. Onlarla konuşacak diyor Allah. O hepsini damgalayacak. Bütün kafirlerin anlına damga basacak. Zaten o Dahebethullar şeytanı öldürecek. Şeytan Antakya'da secdeye kapanacak. Güneş batıdan doğduğu zaman Dahebethullar tam Mekke'den gelip şeytanı Antak şeytanın ölümünü de Dahebethullar gerçekleştirecek yani. O zamana kadar çekeceğimiz var. Şeytan yaşıyor yani. Şimdi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 Milletin durumu ne? Ben haber araştırırım diyor yani. Fekalet dedi ki bize, İntalı bu illah da Radülü fit Şurada bir adada adada, şurada bir manastır var dedi. O manastırda bir adam var. Dedi bize. Siz ona gidin. Fı inneu ilahı beri gün bil eş var. O sizi çok merak ediyor dedi. Allah işte onları bir ay denizde sallandı sallandırdı. O adaya yolladı onları. O gecescece karşılarına çıktı o mahluk. Ne diyor onlara? Manastırda bir adam var. Çok yanıp yıkılıyor sizin için. Tamtalak nasiraen biz de diyor. Lemassemmetlena raculan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 koştuk hatta dekalnet deir <gülüyor> manastıra girdik fevda fiğ ağzam ve aşdı ila ma ila bir de bakarız ki bir insan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 mahluktan, cesas eden beni kim olduğumu ne soruyorsunuz? فَاَخْبِرُونِ مَانْتُمْ Siz ne, ne işsiniz dedi ya. Siz bana bir söyleyin bakalım. Kendinden bahsetmeden önce onları konuşturuyor. قَالُوا نَحْنُوا نَاسُنَّ Arab, Biz dedik ki biz Arap milletiyiz. Arap milletinden bir takım insanlarız. رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ bahriyetin, gemiye bindik bir işlerimiz için denize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 وَاِنِّي اُوْشِكُوَنْ يُوْذَنَل۪ي فِي الْخُرُوُجِ Yakındır bana çıkış izni verilecekti. Her sene demirden bir halka kopuyor kendiliğinden. Yaklaştı şimdi. Her sene bir halkası kopuyor. Allah Allah. Yecüc mecüc setti de öyle. Eşile deşiyle eşile deşile. Onlar akşama kadar yecüc mecüc settinin arkasından eşiyorlar. Akşam zaten. Yarın oldu mu? Hava kararıyor ya. Onlar da böyle teknoloji yok şu anda. Onlar öyle dünyanın sıfır durumunda kaldılar taş devrinden.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 sallallahu aleyhi ve sellem ve enne ala kulli nekmin minen gâbihima melaiketen yahrusû nevma Mekke Medine'nin her bir girişinde melekler onları koruyacak bekleyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o arada ee, hadis anlatılırken buyurdu ki hadihi taybetu elinde mübarek bir değnek var o değnekle gösteriyor minbere efendim vuruyor böyle Taybe dedi ya şeytan diyor. Deccal Taybe diye Mekke ile Taybe. Efendimiz o Hazihi Taybe böyle vuruyor. Taybe burası Taybe burası diyor. Burası. Yani Medine demek istiyor. Buraya giremeyecek. Ondan sonra Ben size bunları daha bu temimi i gelmeden Deccal'ı görmeden anlatmış mıydım diyor. Sahabeye soruyor. Kâle nâs ne'abd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 at 40 arşın. Katırın iki kulağının arası 40 arşın. Böyle bir katıra binerek gelecek. Fezaala var ya katırın üstüne de ne koyuyor? Mimberem min Kurşundan bir minber. Ve kudaeley o da üstüne oturmuş. Ötetti mi o kaba el-cin bütün cinler onun peşine. Zaten cinlerin ekserisi kafirdirler. Bütün cinler de onun peşinde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 Zaten iman bir bütündür. Tecezi kabul etmez. Birine inan, birine inanma diye bir iman olmaz. Allah Teala imanlarımızı muhafaza buyur. Bugün e, tarihle ilgili de bir konu konuşacağımız için şimdi o konuyu konuşalım. Bu konuyu kapatalım. Efendim Şimdi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 o zaman Seyit Malik Hazretleri de sahiidi. Onlarla görüşülüyor, ulama ile görüşülüyor. O da Hazreti Mehdi'nin gelmesine çok meraklıydı. Efendi Hazretlerini de her gördüğü zaman ne zaman Mehdi geliyor diye sorardı yani. Ee, Mubarek tabi yetişemedi. O evvate onun da derdi Hazreti Mehdi'ye asker olmaktı tabi. Hep o niyetle yaşayanlar kazanıyorlar. elhamdülillah. Onda şüphe yok. Ama e, tabii ki.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 epey bir zamanda bir şey gözükmedi. Ancak sonunda şöyle buyuruldu. Dört saat var. Şimdi bu bana beş altı senedir bu dört saat benim kafamdadır. Fakat bunun bir izahı lazım. Çünkü dört saat dendiği zaman da siz bir şey anladınız mı? He? Ben de anlamadım fakat o arada allah Teala Hazretleri tabi bazı insana ilhamlar da yapması lazım ki gördüğün bir rüyanın veya keşfin manasını anlayabilesin aksi takdirde. Dört saat kimse bir şey bundan çıkaramaz. Sonra bana şöyle yani ilham edildi ki şu ayet-i kerimede ve inne yevmen inde rabbike keelfi senetin mimma teuddûn Habibim diyor senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene kadardır. Bu ayet mi? Ay. Şimdi ben sonra dedim ki bu dört saat dendiğine göre ben bu saati neye göre hesap etmem lazım? Bu ayeti de buyurulduğuna göre biz şimdi bizim günlere göre dört saat desek hiçbir manası yok. Ama biz burada Allah indinde manevi muracaat yaptık. Ve bu manevi muracaatımız neticesinde bize dört saat buyuruldu ve daha karıştırmayın dendi bu işi.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 Burada dört saatten de Evvela bir saati bulmam lazım değil mi? E bir saat ne oluyor o zaman? Bini 24'e böleceğim ki Allah indiğinde bir saati bulur. Bize göre bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bize göre bir gün kaç saat? 24 saat. Allah'a göre bir gün ne kadarmış? Bizim saydıklarımızdan bin sene. O zaman Allah'a göre bir saat ne kadar? Allah'a göre bir saat bin bölü 24 1000/24 41.6 41.6 bir saat olunca yani 41 sene 6 ay. Bunu 4'le çarptığın zaman eşittir 166.6 Ne diyor yani? 166 sene 6 ay. Turçinde. Biz bunu hangi tarihte gördük?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 bu da benim öbür hesabımı tam doğruladı bir hesap çıktı. Fakat ya esratuha Buyuruyor ki Allahu Teala kıyametin alametleri gelmiştir bu ayetin manasını. Helianzorun <gülüyor> ile saat entetim bakte o imansızlar diyor ansızın kıyametin kendine gelmesini bekliyorlar. Fakat ya esratuha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 60 küsürlar oluyor. Peki birinci sura üfürüldü o kıyamet değil ha orayı da yanlış anlıyorlar. Kıyametin kopması ne zaman? İkinci sura üfürüldüğü zaman. İnsanların kabirden kalkışı işte o zaman göklerin yerlerin alt üst oluşu, güneşin ayın, o zaman akıdan millet mezarda birinci sur, sura üfürülüşle kıyamet kopmuyor. Herkes ölüyor. Ne zaman diriliyor? ikinci suora öfürü Kaç sene var iki sur arasında? O da hadislerde ve kitaplarda sabit. Bak bunlar rüya falan değil. 2 sur arası kaç sene? Buyurun. 40 sene. Doğru. İşte bak. 40 sene. Bu da sabit. 40 de koydum bunu etti abi. 1800. Şimdi fakat Caaşratoa ben onu bilmiyordum. Ama tefsirde sonradan gördüm ki daha bu sene.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 5000 sene var desen Allah'a göre yakın mı uzak mı? اِنَّهُمْ يَرَوْنُوا بَعِيدًا وَلَرَاوْ قَرِيبًا buyuruyor Kur'an Onlar uzak görüyor biz yakın görüyoruz Ama hakikaten 150-160 sene hiçbir şey değil Ama size göre şimdi Oooo hoca efendi biz bekliyorduk birkaç seneye kadar ya Pek de beklemiyordunuz baş ver şimdi Bana numara yapmayın Niye? Evleri yapıyorsunuz Arabaları alıyorsunuz çocukları doğuruyorsunuz maşallah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 Kol sordular bu sefer. Hali diye kolundanım. Sen geç dediler. Diyor efendiler onu da çok anlatırdı. Bir de şu üçüncüsünü anlatır. Bir kere İsa Aleyhisselam'ı gördü. O enişte. Ben çocukluğumda tanıdığım bir mübarek zat. Efendilerimizin itibar ettiği bir insanı. Gözlüklü Ahmet abimiz var ya meşhur. Gözlüklü Ahmet abinin eniştesi olur. Ondan sonra sarıldı İsa Aleyhisselam'a. Böyle mübarek adam. Ne zaman geliyorsun dedi. <gülüyor> İsa Aleyhisselam dedi ki daha bize var önden gelecekler var dedi. İşte şimdi bunları Efendi Hazret'e anlatırdı. En son bu olaylar çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Lafları çıkınca bir sene olmadı Efendi Hazret'e tefsir odasındaydık. Dedim Efendi Hazret'im siz tarihten kaçınırsınız ama bir işaret buyurun yakın mı uzak mı? Buyurdu ki daha var. Efendi Hazret'in cevabı son olarak aldığım cevap daha var.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 Siz de insanlara ulaştırın. Herkes diğerine ulaştırsın emri var. Deccal konusunu bu hadisle amel edelim inşallah. Birbirine bu konuyu işleyelim inşallah. Rabbim tebareke ve teala bizden gelecek nesilleri de Deccal fitnesinden muhafaza eylesin. İmanlarımızı Allah'a emanet ettik. Rabbim muhafaza eylesin. Allah İslam yolunda yaşayıp ölmek müesser eylesin. Amin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah'ım senden cennetini istiyoruz, ifsan eyle. Sen cennete yaklaştıracak inançları, amelleri nasıl eyle. Arap azabından, gazabından sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Arap cehenneme yaklaştıracak inançlardan, sözlerden, hareketlerden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Hazreti Uthman, radıyallahu anh, biliyorsunuz, şehit edilmiştir. Onun şehit edilme kıssasını da bir sene, iki sene evvel yakın derslerde burada konu ettim. Uzun uzun anlattım. Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sevinenler olmuştur. Zaten Hazreti Osman radıyallahu şehit edenler de Müslüman geçinenler olmuştur. Medine'yi işgal etmişlerdir, sarmışlardır binlerce kişi. Bunlar göğe Hazreti Ali'nin taraftarız veya işte Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'i efendim e, başımıza geçireceğiz. Zaten Hazreti Ali efendim sağ o zaman. Gayeleriyle, fitneleriyle ortalığı kaynatmışlar. Yahudilerden e, esinlenmişler. Yahudilerin kurdurduğu tabi. Şia mezebini kurduran kimdir? Şia mezebini kurduran i̇bn Yahudidir. E, sahabe arasında nifak tohumlara ekmek kalkan, haberler getirip götüren, orduları birbirine düşüren Yahudidir. Tüm bu oyunların başında Yahudi fitnesi var. Onun için ulema buyuruyorlar ki evvelce de bahsi geçmiş olabilir. Kalbinde içinde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 Ama benim şia düşmanlığım sahabeye olan sevgimden gelir. Şimdi mesele Satlam meselesi değildir. Erbakan hoca o zaman 15 sene evvel benim evime gelmişti. Orada bir konuşmasında Satlam'ın tevbe ettiğini ve ehli sünnet ulemasıyla birleşerek tevbesini ilan ettiğini ve bu kâvurların kendisini aldattığını, Amerika'nın kendisini aldattığını itiraf ettiğini ve tevbe istiğfar ettiğini söylemişti.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 On içindir ki he ruhuna okunur mu? Dün El Cezire'de ortalık kapışmışlar, birbirine girmişler. Efendim, o Fatiha okuyu, o okuyamazsın diyor. Niye okuyamayacaksın? Son sözü kelime-i şahadet olanın ruhuna, buyurun bir şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime-i kime hediye edelim? Kelime-i ölenlerin hepsine hediye edelim.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 İşte ibareyi okuyorum. Berzenci Hazretleri 200 sene evvel bu mübarek Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Küllü men bekiye minel rafizati alâ tikâdîl yâv velem yehtedi bilmehdîl hak fe innehu yettebiuhu. Ben yorum yapmıyorum. Ulemanın görüşlerini aktarıyorum. Bugünkü inancında olan ne kadar rafizi diyorlar onlara. Rafizi ve şii varsa Hak olan Mehdi'yi bulamayacak, deccala uyacaktır. Çünkü lienne külle rafi ziyyen yuhibbu katle Osman'a radıyallahu anh ve razım bi' Şiaların hepsi, rafizi ve Şiilerin hepsi Hazreti Osman'ın öldürülmesini sever ve ona sevinir diyor. Ben mi dedim şimdi? İşte bütün ulema, Ehl-i ulemasının görüşü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 Hatta Hazreti Ömer'in sahabeliğini bile inkar etse kafir olmaz. Ehli sünnetin dışına çıkmış olur. Bidat ehli müptedi olur. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın sahabeliğini inkar eden kıpkızıl kafir olur diyor. Çünkü bir tek Kur'an'la sabit olan Ebu Bekir Sıddık'ın sahabeliğidir. Li sahibi diyor. Tirmizi hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ente sahibi fil ghar, ente sahibi alel havz ya Ebu Bekir Mağarada da arkadaşım sendin, Havzu Kevser'in başında da arkadaşım sensin buyuruyor, Tirmizi hadisinde. Ondan sonra o Ebu Bekri radıyallahu Radıyallâh'ın Hazreti Ömer diyor ki Radıyallâh'ın, Hazreti Ömer ne demek biliyorsunuz artık Hazreti Ömer'i şey anlatacak değilim. İsterdim ki diyor Bütün amellerim İslam'a girdikten sonra bütün yaptıklarım, hayırlarım, hasenelerim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 Buyur gir ya Resulullah deyip de Resulullah'a koynunda uyuttuğunda ayaklarını yılan soktuğu zaman o acısıyla bile Resulullah'a uyandırmayayım diye kıpırdamadan artık acı içine sinmiş, gözyaşları damlıyor. Resulullah sallallahu yüzüne gayri ihtiyari bir damla düşünce uyanıyor. Malekeya ya Ebu Bekir, ne oldu sana ya Ebu Bekir deyince Lüdühtü fidâke ömmi ya Resulullah Anam babam sana kurban, yılan soktu herhalde diyor. O zaman Muhammed Mustafa kalkıyor sallallahu aleyhi ve sellem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 sen cahiliyette efendim çok cesur idin. Şimdi İslam'a girdin korkak mı oldun? Ya Ömer, Resulullah'a verdikleri bir keçi bile bana eksik verseler vallahi savaşırım. Namazla zekatın arasını ayırtmam. İslam'dan en kusun min diinîne şey'un ve hayyun. Ben hayattayken ben yaşarken benim dinimden zerre noksan eder miyim? Dediğinde kimse gelmese tek başıma giderim deyince Hazreti Ömer